Sizin için önemli olan Kur'an mıdır? Yoksa önemli olan sizin kendi fikriniz midir? Yoksa fikrinizi doğrulamak için Kur'an'ı alet mi ediyorsunuz kendinize? Eğer bunu yaparak yol alıyorsanız, o yol çok karanlık dostum. Eğer ön planda olan Kur'an ise, burada da ayetleri ayıklamak bizim hakkımız değildir. Yani şu 2-3 tane ayet çok önemlidir de, diğer ayetler o kadar önemli değildir diye, haşa bir yanılgaya düşmek bizim işimiz, Değildir. Özellikle müminler hakkında yorum yaparken etraftaki cümleler bizim hayatımızı çok etkiler. Ve aa bu abim diyorsa kesin bu abimin dediği doğrudur diyebiliriz. Ya ben sosyal medyada gördüm ya bunlar da aynı şeyin moru diye bir yanılgıya düşebiliriz. Bak 3 yıl sonra görürsün kesin de bunun altından bir şey çıkar diye bir iftiraya alet olabiliriz. Martavalları bir köşeye bırakmalı ve kalbini Kur'an'ın hata etme süzgecine bırakmalısın. Yani Kur'an'ın bu temel disiplinleri, temel düsturları yanında benim fikrimin ne önemi var ki demek zorundayız. Bak ne diyor Kur'an puslu havalarda yol almaya çalışan nefisler için. Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın, tahkik ederiz. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız, yaptığınızdan pişman oluruz. Aslında her sure Allah tarafından gönderilen bir müfredattır. Bu yüzden Allah'ın kitabına karşı daha saygılı olmalı. İslam'ı böyle ufak ufak ufak ufak ayıklamamak lazım. Bu işlere bütüncül gözle Kur'an her mesele için neler beyan buyurmuşsa hepsine kalbinin açık olması lazım. Maalesef bu asrın hastalıklarından bir tanesi daha var. Herkes değil tabi ki de çok ufak bir zümre belki bazı grupların altında meseleyi anlamamış dedikoduyu bol seven 3-5 tane insanın yaptığı e, dengesizlik diyebiliriz buna. O dengesiz insanlar birileriyle konuşurken ve muhabbet ederken her zaman ve her zaman en doğru yolun, tek doğru yolun kendi grupları olduğunu yeni bu işleri bilmemiş, adım atmaya çalışacak kardeşlere bu şekilde söyler ve anlatırlar. Mesela bu arkadaşların bir özelliği daha vardır. Birisine gittiğinde kendi güzelliklerini anlatmayı başkalarını kötüleyerek tercih eder. Yani Bak bu o kadar kötü ki o yüzden biz güzeliz diyor. yani yaptığı faaliyetleri ortaya sürsen yaptığı belki faaliyet çıkmaz ortaya güzellikleri ortaya sürsen yani akşam evinde kapanmaktan başka güzellik çıkmaz ortaya ama kendisini bir şekilde ispatlaması, ben varım demesi, ezikliğini belki de bertaraf etmesi lazım bunun için nasıl güzelliklerini anlatacak ortada bir güzellik olmayınca başkalarını kötüleyerek kendi güzelliklerini ortaya çıkarmayı tercih ediyor bir insanın Kur'an'dan alıntı yaparken tek amacı kendisinin tek doğru olduğu ve diğer bütün grupların cehenneme gideceğini anlatmaksa orada bir durmalısın dostum. Ali İmran da şöyle beyan ediyor, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın, Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşman edinizde de o kalplerinizi birleştirmiştir, hani onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştur, hani siz bir ateş çukurunun tam ortasındayken oradan sizi yine o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini apaçık bildiriyor ki doğru yola varabilesiniz diye. Bu kitabın hakkını verseydik birlik olacaktık. Neden bölünüyoruz? Çünkü Kur'an'ın hakkını veremediğimizden dolayı. Etrafta İslam'la ilgili çok farklı ekoller, çok farklı akımlar var ve bunların her biri ehl sünnet dairede olduğu müddetçe çok ayrı bir tattır. Nasıl ordu birdir ama hava karadeniz diye ayrılır, İslam'daki bu ekollerin de aslında esprisi budur yani. Bir hakikat var ama mesela bir tanesi şehir merkezinde gençlere hitap ederken belki köydeki bir zümreye hitap etmez. Köydeki zümreye hitap eden şehir merkezindeki gençlerin ilgisini çekmez. Urfa'da oranın ahlakına göre hizmet eden bir grup İzmir'deki bir ahlaka hitap etmez. Yani bunların her biri ehl sünnet dairede kaldığı müddetçe ayrı bir lezzet, ayrı bir tat olması lazım aslında. Özellikle genç birisi, arayışta olan birisi bu akımlardan çok hızlı etkilenebilir ve bu akımlardan birincisini deneyip ikincisine geçtiğinde de etrafta yanlış yönlendirmelerden dolayı direk eski birinci tadına baktığı akımı kötüleme ihtiyacı hisseder. Ve kendisine sormaya başlar demek onda bu yanlışlar var ve bunda da bu doğru ama üçüncüye geçtiğinde aynısını da ikinciye yapacaktır. Dördüncü farklı bir tada geçtiğinde aynısını üçüne tamamen yapacak bu sefer. Anlaşılması gereken yer şurası. İslam ve mücadelesi hiçbir zaman tek bir koldan değil ve bu İslam tek bir grubun malı olmayacak olamayacak da tek bir yere bağlı olduğu zamanın mekanın adına asr-ı saadet tek bir kaynağa bağlı olduğu kişiye de Hazreti Peygamber Aleyhisselam deniyor. Yani işin tek kaynağı, tek merkeze bağlandığı evre Hz. Peygamber Aleyhisselam zamanıydı. Ne kadar zirve şahsiyetler de olsa, Hz. Ebu Bekir'i de konuşsak, Hz. Ömer'i de konuşsak, Hz. Ali'yi de konuşsak, hiçbiri Peygamber Aleyhisselam gibi tek merkezde olamaz. Çünkü İslam'ın tek koldan bağlanıldığı evre sadece ve sadece ona ait bir evredir. Peygamber Aleyhisselam zamanında İslam tek bir şeydi ve insan tek bir milletti. Bir anlaşmazlık olduğu zaman, düşüncelerde farklılık olduğu zaman gidilebilecek tek bir merkez vardı Peygamber Aleyhisselam. Bütün farklılıklar onda düğümlendiğinden. Dolayı, olayı tek merkezde ele almak o dönem için oldukça olağandı. Ama şimdi baktığında ehli sünnet dairede olma şartı ile birçok farklılık ve birçok yeni dekor mevcut ve bunlar arasında bir anlaşmazlık çıktığında Hz. Peygamber Aleyhisselam gibi işi bağlayacak bir zat yoktur olamayacaktır. Aynı Kur'an, aynı sünnet ellerde. Evet. Ama artık yorumlanmasında bazı entelektüel farklılıklar mevcut. Ama biliyor musunuz? Bunun yorumlanmasında muazzam bir hikmet var. Ve bu inanılmaz hikmet. Hem de imtihan cihetinde olan hikmet Ali İmran'ın 7. ayetinde şöyle geçiyor. Sana bu muazzam kitabı indiren odur. Onun bir kısmı anlamları kesin olur. Kur'an'ın kitabın temelini oluşturan ayetlerdir. Diğer bir takımları da anlamları benzeşik olanlardır. Ama kalplerinde bir eğrilik bulunanlar. Fitne aramak ve keyiflerince yorumlamak için sadece anlamı benzeşiklerin yani müteşabiklerin ardına düşenler. Halbuki onun gerçek yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da inandık hepsi Rabbimizdendir. Bunları özü temiz olanlardan başkasını düşünemez. Maalesef bu ayete rağmen bazıları işi futbol takımı tutar gibi taraftarlığa dökmek isteyecekler hala. Yalnız benim yaptığım doğru diğerlerinin ki yanlıştır, onlar cehennem ateşine girecek olan gruptur ve onlardan uzak durun derler maalesef. Biraz daha olgunlaşınca anlıyorsun ki İslamlı mücadeleler hiçbir zaman tek bir ekol, tek bir grup tarafından sahiplenilemeyecektir. Bu ayrılığa düşmeyle ilgili ve kardeş olmayla ilgili Kur'an'da efsane ayrım yapan iki tane de ayet vardır. Ayetin birinde şöyle söylüyor. Kendilerine bilgi geldikten sonra ayrılığa düşmeleri sadece aralarındaki düşmanlık ve ihtirastan dolayıdır. Yani birisinin hem ilmi artacak hem de birilerini ayrılığa düşürmeye çalışacak ihtirastan başka hiçbir şey değil mesela. Yani bilgi dediğin olay aralarında üstünlük gelme mücadelesine varıncaya kadar çok masum olabilir. Ama sonrasında o kalbin düştüğü haset damarı var ya ben daha üstünüm işte ondan sonra olay çok şerli bir yere gidiyor. Gerçek ilim ise şöyle olmalıdır. Gene ayette şöyle beyan ediyor ki de ki ister inanın ona ister inanmayın. Çünkü bundan evvel ilim verilmiş olanlar kendilerine tilavet olunca keneleri üstü secdeye kapanıyorlar. Yani gerçek ilim insanı az önceki gibi tartışmaya sokan değil alçak gönüllü yapan. Gerçek ilme sahip olmadığın müddetçe ilim senin için secdede bulgur gibi kaynatacak bir şey değil, gözünden yaş akıtacak bir şey değil, başka bir yerde imanı yanan bir adam için seni üzecek bir şey asla değil. Sen gerçek ilme sahip değilsen gazete gevezesinden başka bir şey değilsin dostum. Yani birçok tefsir biliyorsun, birçok sahabe esmi biliyorsun ama kalbinin ilim alması bunlardan başka bağımsız bir mesele. Bu akademik bilgilerden bağımsız bir olaydır. Kalp titrer ve kişi kendini tutamaz. Başını, çenesini secdeye götür. Bu aslında hacı bizim de çok konuştuğumuz bir mesele. Mesela bazı insanlar mahzum Kuran'ın Arapçasını birisi okuduğu zaman ya da Risale-i Nur'u ezbere okuduğu zaman ya da başka tefsirleri, mesela imni kesiri yani birilerinin eserlerini, tefsirlerini, hadislerini yani bunları ezbere bildiği zaman karşıdaki ya da o adam'a bak Arapça söylüyor Arapça söylüyorsa bu iş bu adam Allame-i meyciandır diye bir yanılgıya düşüyor. Halbuki bugün Kur'an'ı çok efsane okuyan münafıklar da var yani ana kriter burası değil. Bir adamın hitabetinin güzel olması Allah'ın verdiği tiyatral yeteneğe bağlı. Doğru mu? Bir adamın bu Arapça meseleleri Güzel ezberlemesi de Allah'ın verdiği hıfz bağlı. Yani bu iki tane gösterge bir adamın allame can olmasının göstergesi değil. İçimizde gezen öyleleri var ki ağızlarını açmazlar. Ahirette inşallah Fatih Sultan Mehmet'in yanında açlı olacaklar. İçimizde öyle bülbüller var ki bıl bıl, bıl konuşuyorlar. Ahirette onlar ilimleriyle amel etmediklerinden lal olacaklar. Yani böyle bir ihtimal daha var. Anlıyor musun? Böyle işte. Aa adama bak Arapça ayeti hemen Türkçeye çeviriyor. Şunu ezbere biliyor. Bunu tersten okuyor. Bunlar güzel hasletlerdir ama bir müminse o adam güzel haslettir. Yoksa ilmin elaniyetiyle boğulmuş, insanları sürekli fitne ve ayrılıklara düşüren bir adam bunları bilmesinde bir esprisi yok ki. Tekrar söylüyorum. Yani bugün Kur'an'ı çok iyi bilen münafık da bir sürü var. Senden benden daha güzel namaz kılıyorlar belki de. İşin bu kısmını da hesaplamak lazım. Hesaplamadığımızda münafık tanıyamıyoruz. Münafık ahlakı tanıyamıyoruz ve yüzyıllardır hep aynı hatalara düşüyoruz ondan sonra. Üstadım yani Bediüzzaman Said senin bu meseleler için çok çok çok inanılmaz güzel bir denklemi var. Şöyle beyan ediyor, bir mesele için en güzel benim diyebilirsin ama tek güzel benim diyemezsin diyor. Ne demek oluyor? Mesela Mahzum, senin dünyada en sevdiğin anne hangisi? <gülüyor> bırak bırak, joker kullanma. Diğer annelerden söyle. Sence dünyanın en güzel annesi hangisi? Sunoğlu say, senin annen yani. Peki dünyanın tek güzel annesi Sunoğlu soy mu? Yunan 2 de güzeldir. <gülüyor> Öyle diyemeyiz değil mi? Mesela bana sorarsan en güzel anne benim annem. Ama tek güzel anne benim demek diğer anneler kötü demek. Yani bu İslami ekollere de böyle bakmak lazım. Yani bana sorduğunda benim için en güzel yol anem yoldu Zaten en güzel olduğuna inanmasam neden burada olayım? Ama tek güzel onu deberus satın yok. Yani bir insan tabii ki de mesleğini çok sevecek ki. içinde bulunduğu mesleğin, meşlebin muhabbetiyle yanıp tutuşacak ki orada bulunabilsin. Belki hayatını dünyasını verecek orası için. O yüzden en güzel yer benim diyebilirsin. Ama tek güzel benim yer diyemezsin. Ve senin orayı sevmen başka yerlerin kötü olduğunun gözlerine göstergesi değil. Allah burayı sen. Mesela bizlere düşen taraftarlık değil, hakikat hakikatperestliktir. Mesela şöyle bir durum düşünelim Yunus. Mesela Mersin'de bir tane dershane var. Bir tane de İstanbul'da bir dershane var. Başka yerde olabilir. Urfa'da bir dershane var fark etmez. Mersin'deki dershane ile Urfa'daki dershane arasında bir anlaşmazlık oldu. Ama olay içeride büyük fitneler var böyle. Münafıkhane atılmış durumlar var anladın mı? Yani çok şelli insanlar var belli. Böyle bir durumda. Urfa'dakiler Urfa'yı tutsa, Mersin'dekiler de Mersin'i tutsa hiçbiri bir şey anlamamış demek bu. Biz futbol takımı tutmuyoruz. Bizim için hakikati savunmak adına mesafeler önemli değil. Bir kardeşi daha çok sevmemiz bu da önemli değil. Biz hakikat neredeyse oraya işaret etmek zorundayız ama durum böyle olmuyor. Niye böyle olmuyor biliyor musun? Maddi ve manevi menfaatlerden dolayı. Mesela atıyorum Mersin haklı diyelim. Urfa'da çok mülafıkane işler yapılmış. Böyle ümmete zarar verecek şerli durumlar yapılmış. Ama oradaki adamlar hala orayı savunuyor. Neden savunuyorlar biliyor musun? Adam diyor ki ya ben bununla yemek yiyordum. Bununla ev alıyordum. Bununla o kadar muhabbetim vardı. Şimdi ben desem ki ulan siz haksızsınız. Bak böyle böyle bir durum var. Bütün bunları elimden alır. Benden selam bile keser diye korkuyor. Korkup neyi feda ediyor? Hakkını hatırını. Ama işin aslı nasıldır? Hakkını Ali alidir. Hiçbir hatıra feda edememez. Bunun Fenerbahçe, Galatasaray gibi futbol takımı tutmaktan hiçbir farkı yok. Yani bu adam bütün kitabı ezbere konuşsa ne yazar yani? Yani bir adam hakikat neredeyse hakikate gitmek zorunda. Hakikat için Urfa, Mersin, Paris, Londra mesafenin bir önemi var mı? Mesafenin önemi olsa da 100 bin tane sahabe icraet etmezdi yani. Hakikat demek o kalbinin ilişkili olduğu Kur'an nasıl beyan etmişse yeri geldiğinde 30 yıllık adama bile delikanlıca yüzüne söyleyebilmektir. Mesela biliyor musun? Hazreti Ömer böyle bir adammış. Bu yüzden Hazreti Ömer için ne diyorlar? Ömer'le dost olmak zordu ama kim bir dost istese Ömer'e giderdi diyorlar. Çünkü dostunun direkt ahireti için çıtır çıplak konuşabilen bir adamdır. Mesela bana sorarsanız inanın e, yani ben böyle eski çakal bulması bir adam gibi görüyorum ve diyorum ki yani bu hizmetteki güzel kardeşlerin duası sayesinde Cenab-ı Allah elhamdülillah yani burada bir şekilde istihdam ediyor diye ben mutlu oluyorum. Ve bunun yanında şöyle bir olay var. Ben İslam'ın bütün alanlarına el atabilen bir adam değil ki değilim ki yani ben böyle yarım yamalak işte kendine yetmeye çalışan bunun yanında kardeşlerine el uzatmaya çalışan yarım yamalak bir adamım. E şimdi ben inanın bana başka alanlarda ehli sünnet başka grupların başka ekollerin yaptığı hizmetleri görüyorum Şakirhan iftar ediyorum. Yani inanılmaz mutlu oluyorum. Diyorum ki ya elhamdülillah böyle bir alan var. Mesela biz biraz sosyal medya olsun, böyle böyle çok garip gençlerin olduğu yerler olsun, üniversiteler olsun. Mesela biz biraz buralara yoğunlaşmışız ama tutup başka birileri başka alanlara yoğunlaştığını ben görünce ben çok mutlu oluyorum yani. Çünkü bu bütün renkler birleşince ancak gök kuşağı olabilir. Yani ben İslam'daki bütün ehli sünnet dairesindeki bu ekolleri bir vücudun azaları gibi görüyorum. Mesela düşünsene Benim şimdi ayağım yarılmış, ayağım kanıyor. Elimde böyle tecessüm etmiş ayağıma gülüyor. He he he kanadın çok kötü olacak o ok, ondaki kan sen de öleceksin mal. Yani biz birbirimize böyle bakmamız lazım. Biz bir vücudun azalarıyız. Tutup yani benim iş alakam olmayan, sadece dualarda buluştuğum, en uzaktaki, Kenya'daki bile bir tane Müslümana zarar gelmesi beni niye mutlu edecek? Bu dangalaklık bu ya. Üzülmek lazım yani. Biz vücudun azalarıyız. Orada zarar görürse vücudun tamamında kan gidiyor demek yani. Bunu nasıl düşünlemiyor onu da anlamıyorum yani. Yani şurayı çok anlatırım çünkü çok garip bir şey. Ya bir gün bir mescitte namaz kılıyordum. Bir alışveriş merkezinin mescidinde bir kardeş geldi yanıma. Aa abi işte Mehmet abi nansın internetten gördüm. Şöyle böyle muhabbet ettik. E birader bir ara çaya gel dedim. Yedi abi ben başka gruba gidiyorum dedi. Ne var gidiyorsan yani git ya o ayrı mesele. Çay ya. Ya dışarıdaki kırk yıllık kaşarlanmış kafir iman etse adamı alıyoruz böyle sarılıyoruz öpüyoruz. Kırk yıllık Müslüman adam yan yana geliyor çay içmeye gelmiyoruz birbirimize. Böyle nasıl olacak ya? Kur'an'ın ruhuna özüne uygun tavırlar değil bunlar yani. Çünkü ayette beyan ediyor. Müminler ancak kardeştir. Yani kardeşten başka bir şey değiliz biz ya. Can ciğer kardeşiz. Her evindeki kardeşin ne yapıyor? Bir mümini görünce de onu yapacaksın. Sarılacaksın, sarmalacaksın, dua edeceksin, çaya gideceksin, çorbaya gideceksin. Ya Gitmezsen şeytan giriyor o işte gitmediğin yerlere. İnsanlar böyle durumlarda bir de hani başlarına bir şeyler geliyor. Yaptıkları zulümler onlara geri dönüyor. Zamanında birçok mümine zarar verici tavırlarda bulunmuşlar. Daha sonra işte bazı basiret sahipleri anlamış onları dairenin dışına çıkarmış. Ya bu adamın ahlakı güzel değil bunlara zar bu zarar veriyor diye. Daha sonra yalnız kalınca da hep klasik oluyor yani. Sürekli işte ben Yusuf'um kuyuya düştüm, öyle garibanım böyle garibanım. Yani böyle her kuyuya düşenden Yusuf olmaz kardeş yani. Mesela bizim köyde kuyudan bir sürü yılan çıkar. Baktığında kuyuya düşen Yusuf bir tane ama kuyudan çıkan yılan Bin tane. Hem kuyuya düşeceksin hem de Yusuf olmayacaksın. Nasıl olur ki bu işin hayreti? Bilemedim.